Bu Ken Walk'un sunduğu Modern Sabahlar'da buluşalım. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim, günaydın. Eski radyocu CK Heyecan'la beraberiz bugün aramızda. keyifler <gülüyor> olsun. Bu hafta boyunca bizlerle olacak. Umarız e, sağlığınızı, saatinizi her anlamda koruyarak... E, birlikteliğimizi daha uzun kılarız. Biz, yani, biz geçen hafta e, senin program yapmadık ya ondan ben de bir değişik de geldi. De, evet e, mesleğe dönüş yaptım tüm sağlık sorunlarına rağmen burada e, biliyorsunuz ben bir hastalığın Türkiye'deki temsilcisiyim. Astimat hastasıyım. Astimat hastası evet. Ee, Bazıları Türk, diyorlar ki... dernek kuruyorsunuz şu anda. Bir derecelik astimatla sen neyin havasını, neyin temsilini yapıyorsun falan diye. Her şey bir derecelik astimatla başladı diye senin zaten güzel bir lafın var. Birinin sesini çıkarması lazımdı. Ben astimat hastalığımın aslında e, etkilerini de, zararlarını da görmeye başladım evet. son günlerde. Evet. Ee, başka daha ileri derecede astimat hastaları da var. Ben bunlara da da şey yapıyorum. Lütfen artık bu, bir şey, standartlar olsun. E, e tabii ki bu e, bu arada astimat e, hastaları da dinliyor bizi. E, ben de bir yerden astimat hastasıyım. Hocam yani astimat hastalığı genetik diyorlar. Yaşla geliyor diyorlar. Ya onu bilmiyorum. Erken ya. teşhis. Küçük gözü yazıların... önemli mi? <gülüyor> Kiçiklerini görmüyoruz. Evet. görmüyoruz, görmüyoruz. E bizim büyük... bizim astimatın tek özelliği biliyorsun, en önemli özelliği o ve d harfleri, yani varlakları bir bir birbirine çevirme. O, a, küçük a, küçük o. Ben adisyonlarda e, küçük e, e, 6 ile 8'i, efendim, dokuzunda da hem a var hem d var hem o var. Yani burada artık bir şey yapmak lazım, çünkü e, astimat hastaları da çalışma hayatında yer alıyorlar. Evet maalesef Ve yani maalesef. genç garsonlar sonra göremiyor mu bunu der gibi bakıyorlar. Evet ee, hocam daha da ayrıntılı konuşacağız bu konuları. Bir ee, font şeyi olması lazım bir font artık. belirlenmesi lazım. Evet yani bir daha hayatın, büyük büyük nasıl şöyle... hayatın fonu var müzik anlamında. Doğru. Hayatın fontunun da olması bence elzem. 6 ile 9'un hatta e'lerimi açarak bile Tabii. elzem olsun ya. Elzem elzem elzem değil yani. Elzem ilzi zaten elzem ya o da hakikaten lazım yani onun kapalı bir esi yok mu ilzi. Evet, e, Buradan Evet. bir ya karıştır bu önümüzdeki günlerde de takipçisi olacağız tüm astima hastaları bilsinler ki yalnız, yalnız değiller ve de yani her şey hastalık her şey sorun görme ilgili şeyler bozukluk lütfen. Neden sonra bozukluk değil onun Öyle da bir hastalık olduğuna bir kabul etmekle başlıyor her şey. E, bugün gazetelerimiz önce e, herkesin geçmiş paskalyasını kutlayalım. bir kez daha e, yortu anlamında bir kutlayalım. E, ondan sonra... Yortu anlamında paskalyo kutladınız. Teşekkür e, ederim. Teşekkür ederim. Yortu noktasında da diyebilirdim. Şampiyon noktasına geldi e, Beşiktaş-Fenerbahçe maçı vardı dün. Bir-bir beraberlikle... Ee, sonuçlandı ve e, şampiyonluğunu ilanını bir hafta erteledi ligin bitimine 4 hafta kala e, Fenerbahçe ile Beşiktaş Beşiktaş ikinci Zira e, arasındaki puan farkı 12 3. Galatasaray ile 14 puan fark var. Oo ee, kopmuş gitmiş zaten artık işte zaten 4 hafta kala <gülüyor> mevzu da bitti diye e, bugün e, net şekilde söylüyoruz e kazansaydı zaten direkt şampiyonluk turunu atacaktı. Haftaya mı? Bir kornalar. haftada, haftada kornolar. Kimle maçı Kornalar haftaya? sevdiğim oy diye çok güzel bir türkü. Kimle şeyi maçı? Fenerbahçe'nin mi? Aha. Yine bir Türk takımıyla. Ee, senin deyiminle. Haftaya kimleydi Fenerbahçe'nin maçı? Yani haftaya mesela şimdi Beşiktaş zorlu bir akim olduğu için. Ee, yok canım yani zorlu haftaya ebedi dostluk denmiş. Ee, falan denmiş onu buluruz ya. Haftanın maçları ha bakalım. Fenerbahçe kim neymiş ya hiç söylemiyorlar Rize'yle. Hiç alışık değilsin Rize değil mi? Bu Rize. Rize. Fixture'ı evet vallahi nerede olduğunu bile zor buluyor insan. O kadar da hızlı ve seri olmama bana. Rize'de mi maç nerede? Rize, e, yok Fenerbahçe'de. Ya tamam, Fenerbahçe'de tamam. dediğim e, İstanbul'da. İyi orada stada. İyi yani tamam, orada güzel. sen rahat ol. Yani o konuda o zaman kafanda iki, bir soru iki hafta mı tamam. olacak şey? Ne? Bir hemen kesinleşti hafta bir de son maçtan sonra bir coşku olur herhalde. Ondan sonra işte azalarak bir coşku tabii bir hafta daha. E son hafta da zaten kapanış haftası olunca. Orada da yani Futbolcu bir ay boyunca... taktikleri, teknik direktör taktikleri işte falan filan. Öyle kapatacaklar. Bir ay boyunca Fenerbahçe'nin şampiyonu kutlamaları devam edecek. Devam edecek. Tebrik ediyoruz hakikaten de. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Bu sezon bambaşka bir Sadece şey eleştireceğimiz tek tarafı olabilir. O da senenin başında kopup giderek böyle bir heyecanlı lig durumlu ortada. Yani tek heyecanımız. Olsun Fenerbahçe mi diyoruz. 5 hafta önce mi şampiyonluğunu ilan edecek? 4 hafta önce mi? Yani bu da böyle heyecanlı bir şey değil. Çok da heyecan olmuyor evet. Bunu bir kenara koyalım hemen. Bugün Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisi olduğu iddia edilen hanfendi bir tarafta Ahu Yatu Hanım, öbür tarafta fotoğraflarla Türkiye. Onu bir kenara bırakıyorum hemen. Biraz da melek yavrularımız için evet. son dakika gelişmeleri. Kız çocuklarının en favori ya da favori oyuncaklarından birisi olarak kabul edilen... Barbie, Barbie giller. Barbie Toplatılıyor. Toplatılmıyor. Adeta topun ağzında dükkan kapandı kapanacak. Aa, çünkü zarar zarar zarar zararla kapattılar 2013'ü. Ee, e, giderek azalıyor çünkü e, kız çocukları da artık bu ne le? deyip kenara atıyorlar. Şimdi Barbie var. çok şey kaldı tabii. Tertemiz bir dünyanın temsilcisi gibi kaldı. Böyle öyle bir bebekler var ki işte Bratz vardı bir aralar şimdi şeyler var. Yani Barbiler hala prenses hala gelin. ...orada şeyler çıktı mesela... monster say çıktı... ...zombiler, vampirler falan filan böyle biraz daha... ...bebek olur mu ya zombi bebek olur mu ya... ...vallahi oluyor süslüyorsun bu zombiyi giydiriyorsun... ...Barbie gibi düşün gözleri falan... ...Mor... ...Yüzü bembeyaz... ...çocuklar korkmuyor mu peki... ...vallahi çocuklar hastası... ...çocuklar hastası derken iki çocuk babası olarak... ...sen korkmuyor musun peki... Veya çocuklarına bunları alıyor yani musunuz? Vampirden gelsin ya. Vampirden yani, gelsin zombiden gelsin. Barbie'nin şey de geleceksen. eleştirilecek 50 bin tane şeyi var. Şimdi tabii ki onu da söylemekte fayda var. Yani e, işte çocukları şey diye kodluyorlar diye e, işte böyle bir hani e, güzellik anlayışı olarak. Evet bir, bir de e, şey nasıl diyeyim öyle bir, bir, de de öyle hatları, bir hatları var ki. Bir de öyle bir hatları yok öyle biçim öyle dünya üzerinde öyle bir şey yok. O uzunlukta o incelikte e, o bel şeyinde ölçülerinde. Ee, öyle de sinirler e, yaratıyordu. Biraz eski moda kaldı tabii Barbie. Bayağı eski moda kalmış. Yani giderek düşüyoruz vallahi ilk, ilk daha doğrusu 2013'ü de karla kapatmış ama 2014'ün ilk çeyreğinde bulan demişler ne oluyoruz? Vallahi demişler Yılbaşlı ne oluyoruz ne oluyoruz falan yani. filan. Yok, yok, yok, bana mısın değil. Ee, bakacağız, göreceğiz. Ee, yakın zamanda da Barbie azalarak galiba ha, hayatımızdan çıkacak. Çok çıkıyor. hanım hanımcık kaldı. Şu böyle bir gerçeklerden biraz uzak. Evet. Yani bilmiyorum sen hani melek yavrularında daha çok ya Barbie oynadın mı Çok Aman. pembe çok çok pembenimi. Hı hı. E bazıları pembe seviyor canım senden. Yani pembe seviyordum da artık 35 senedir hala pembe pembe pembe yani bir şeyler lazım artık. Evet. Olsaydı hep simsiyah. Simsiyahlar var hayatta. Morlar da renklerden bir tanesi. Pembenin dışında renklere de şey yapıyoruz. E i̇şte işte Barbie'nin de böyle bir şey var, gidişatı var. onun da şeyini anlattık. Ondan sonra en son başbakan yardımcısı Beşir Atalay'ın... iki tane hesap biliyorsunuz buzlandı Türkiye'de. Hı hı. E, neydi bunlar? E, haramzadeler e, 333 ile başçalan hesapları. hesapları buzlandı. Başbakan yardımcısı Beşir Atılay yolsuzluk iddialarını yayınlayan bu Bütün iki hesabın... Bütün dünya görüyor sadece biz göremiyoruz. Evet yani dünyadan araya. görülebiliyor bu arada. Türkiye'de buzlandı. Şimdi Twitter hizaya geliyor. Bunu bunu görüyoruz hep beraber diye açıklamış. Şimdi Twitter hizaya geldi. Bunu diğer ilk öler de yapıyordu. Bunlar Demokrasi anlayışımız de hizaya getirmek üstüne hakikaten çok güzel. Hizaya Türkiye'dekilerin ...hizada görmesini sağlayacak bir uygulamaya geçti. Bir uygulamaya geçilmiş oldu. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Canı Lang radyomuzdaydı. Life to ile Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatıverler, espriler, şakalar. Buyursunlar efendim. Bir başka değerli saz üstadımız da şu dakika itibarıyla evet. aramızda. Ee, sevgili e, Oktay hocam hoş geldiniz Çok teşekkür ederim benim e, Valla hazırlıklı değilim bugün Yani kusura bakmayın çocuklar e, <gülüyor> Hocam siz her türlü hazırlıklısınız Bizi Aklınızda yani... olanlardan bir tür küp atlatabilirsiniz Ama... Yaren'imi getirmedim Son. yanımda. <gülüyor> Yaren'inizi dediğiniz... Onu getirmedim derken. yanımda. Bağlama. <gülüyor> Bağlama. Ben cura. o küçük çanta var ya yanında ona Yaren diyorsun. O cüra çantası da cüra çantasına bugün dosyaları koydum. Cüra çantası. Cüra çantası da yani öyle bakıldığı Cür zaman cüra çantası gibi görünüyor da. Kılıf. Ona <gülüyor> özel yaptırdım. Ulus'ta. Ee, i̇sterseniz e sizin uzun uzun kılıf, anlatabilirim. 20-25 dakika. Kılıfçınız vardı. Adı neydi onun? Kılıfçımın adı mı? Hüseyin vardı o sonra ayrıldı. Ee... Ha, Ramazan değil miydi hocam biz öyle bilmiyorduk Kılıfçımın adı. <gülüyor> Değiştim. Gülüşmeler. Değişti mi? Hoş Gülüşmeler. geldiniz. Tekrar aramızda katıldınız hocam. Hoş bulduk. Hocam. Teşekkür ederiz. Ne kadar güzel yaptınız. Ee, şimdi. Vallahi de... neşeyle şeyle geldim şu yayına. Niye? Üç, <gülüyor> üç, üç niye? kişi. O. A dediniz mi? A dedim. Bir baktım. A dedim ya. İkisi de bir arada ya dedim. A, ya bu, bugünü İki... kaçıramam doğrusu Bunu diyerek, bir arada çevirmek için neden duruyoruz hala dediniz ve koşarak geldiniz. Öncelikle helal olsun çok hocam. Çok teşekkür ederim. Ee, bir artık kimlere bu müjde midir değil midir? Nedir? Müjdedir. Müjdedir. Muşlu muşlu. Bir muşlu veriyoruz. Ama yani tabi bir yandan da içimi biz ezilerek veriyoruz. Bir aile dağılıyor. Ee, biz, biz buna seviniyoruz. Biz buna sevinmiyoruz. Bazıları seviniyorlar. Ben sevinen tarafta değilim. En çok beğenilen kadınlardan biri desem, şimdi Ege Pamela Anderson falan diyecekti. Diye o kadar yüreğim şey yapıyor çünkü adam prekazide kaldığı için. Yani ne diyecekti diye merak ediyorsun. beğenilen kadınlardan biri. Cindy Crawford. O da iyi yani. İyi, i̇yi yani. Ee, Eva Crawford. Mendes mi? Eva Mendes kim ya? Ya işte Don't cry yani, for me, me Argentina mı diyorsunuz? Yani? En meşhur kadın Eva Mendes Yani bunun üstüne de herhalde Şu anda dünyada en meşhur kadın ya Hayır, ev, Evita, ev. Evita diye ben şey Eva'dan tuttururdun da Eva. o, o başka Yani Evet Mendes deyince de ben de akan sular <gülüyor> <durdu>. <gülüyor> Toparladım e, Kim en, ya en beğenilen kadınlardan? Brezilyalı desem güzel gidiyoruz Güney Amerikalı Cisel mi? Yok Brezilyalı Brezilyalı Ronaldo. Rafael, Rafael soyadlı sanatçımız bu. Da hep yanından geçiyorsun da daha böyle hesası var onun ya. Yani Brezilyalı model deyince ana aynı zamanda. Ya şey ya... Hmm. ...Fifty bey'e gelen yarışmaya Bay, gelen Evet şey. evet evet evet Adriana Adriana, Adriana. Adriana Lavancini. Yani evet Adriana Lavancini dostlar arasında Adriana Lima parantezi içi 30, 30 kutu, 32. Kutu kutu desene ya kutu yarışması da yani. Pardon geldi. canım yani... ben tam şey yapmak istemedim. Adriana Lima çok me meşhur sevgi dinleyiciler. Çok mu meşhur diye sevgili dinleyicilere Çok söyledim. meşhur, çok güzel bir kadın. Hanım hanımcık. Hanım kadın. hanımcık, güzelce mi bir kadın? 32 yaşında ve iki çocuğunun babası, 5 yıllık beyi e, Marco Bey'den, Marco Bey parantez içinde 35, boşanmaya Paşa. hakikaten öyle. Marco Bey'in biliyorsunuz restoranı vardı daha önce. Ne? Ankara'da. Marco Marco, Paşa Marco Bey diye. Evet. E, Marco İçkili. Bey'den boşanmaya hazırlanıyor. İçkili tabi parantez içinde verdiğiniz bilgiler için ayrıca teşekkür edeceğiz teşekkür ee, bu ay İstanbul'a gelmeden önce eşi tarafından ikinci kez tırnak içinde e, aldatılmış bulunuyor. Boşanma Hayır. kararını da İstanbul'da vermiş Adria Hanım. herhalde sevgili dinleyiciler gözünüzün önüne getirmişsiniz. Aa. Türkiye olarak bu olayda başrol oynamaya çalıştığımız için boşanma, karar boşanma kararı nerede verilmiştir? Bir yarışma sorusu En güzel boşanma kararları İstanbul'da, İstanbul'da verilir. Var. Ya Daha doğrusu hayatınıza dair en önemli kararlar ha. İstanbul'da verilir. Adria şöyle demiş ki ne? Demiş ki ne? Ee, şöyle demiş arkadaşlarıyla gelmiş arkadaşlarına şöyle demiş ki ne e, bir kez affettim bir daha olmaz demiş o defter çoktan kapandı beyler hoşçakal markocuğum e, gittiğinde bitmiştir e, gittiğinde Bittiğinde bitmiştir gittiği o esnade... gün bitmiştir o beni değil ben, o... ben onu, onu değil o beni kaybetmiştir işte İstanbul'da demiş. olmasının en büyük sebebi de ne biliyor musun ne tam onlar şimdi kahvaltıya gitmişler Hisar'da. Hı -hı. ondan sonra yan tarafta böyle birileri böyle yine siyahlar içerisinde Aa, kim bu falan filan şey demiştir işte buran çok değerli sanatçılarından biri Aa, kim ya falan hemen Şebnem Ferah Aa, falan sohbet muhabbet derken Şebnem orada, Ferah Şebnem şey Fera. sen demiş ne yaptı falan ayrı hemen başlamış oracıkta sil başla canlı sil başta canlı mikrofon sil baştan okulmuş. başlamak gerek aslında Son, yani sonu belli olan uzun hikayeler küçücüksinin <gülüyor> sonuna geldik yani sonu aslında böyle bitmeyecekti daha farklı bitebilirdi ama ne yapalım e, geçmiş olsun. Şimdi bir kısım adam bir kısım bey. Ortada iki çocuk. E, ortada iki çocuk. E, ne olacak Yani bu boşanmaya sevinenler Adriana bize kaldı diye mi seviniyorlar? Böyle bir e, şeyleri mi var? Hesapları böyle, mı var? Yani bir um, tamam. umutları mesela milyarda birden de işte tek, 500 tek. milyonda bire düştü gibi falan mı hissediyorlar acaba? Aslında benim hastam da evli ya diyen bir grup ergen mi var şu an? Yok ya öyle değil de orada şey var. Yani e, bu kadar güzel bir kadın. Ee, hem hem de aldatılarak ayrılıyorsa demek ki e, hem ayrılıyor hem de şu anda şeyde. Yani şu Arafta. anda bir sevgilisi yok ha, ya da yok. bir kocası yok. E, şey gibi bir herhalde. Yok. böyle herhalde. Buna neydi? layık bir adam da yok zaten. Ha, yani ben niye olmayayım böyle diye bir, düşünüyorlar. Tabii gizliden o da var. Buna layık bir adam da yok diye e, bir rahatlama bir şey oluyordur. Sosyolojik psikolojik. Neydi hocam sizin tam şeyiniz? kahveci kahveci güzel derler bana evet, kahve psikologumuz pek çok adam içinde eşini aldatan adam içinde aslında bu güzel bir vaka oldu tatlım yani Adriana Lima bile aldatılıyor i̇şte yani, yani, yani benim yaptığım kişisel şey alma, yani kişisel kişisel yani kişisel alma ya. ne Bu güzelliğinle yani... ne şeyinle alakası bu eden şey adam da yani bir son hareketini yapmış oluyor Hayır, zaten onu... öncesinde bir şeyler yaptığını söyledi Adriana Lima bile bile mi bile Abi. bile mi Yok ya da orada şeye sığınacak zaten e, yani erkek dediğin hani yani doğa bize böyle bir doğa şey verme. vermiş yani onu bilimsel biraz da şeylerle verilerle destekleyip şey yaptığında neden olmasın diye düşünen pek çok e, beysademiz var. Bu arada e, gerçekten gözler Edirne'deydi bu hafta. Ee, özür diliyorum. Bir başka kadın portresine geçiyorum aynı buyurun, anda. Edirne'li Edirne, pehlivan Edirne, kadın mı? Edirne'li Edirne, pehlivan kadın. Hakikaten ee, Edirne'de düzenlenen Genç Kadınlar Türkiye güleş şampiyonasına katılan e, Gerçekten bu... mi? Evet canım. Aa, bu, Edirne'de kadın güleşi var mı ya? Güleş... Zaten hani, yani, hani ne bileyim Edirne olunca yağlı güreş diye düşündüm ben de. Ya Edirne'de de yapılıyor canım. İstersen mesela ya normal güreş de yapılıyor değil ya, mi? Ya normal güreş yap. Efendim Edirne'mize geldiniz mi? <gülüyor> ya yağlı ya. Edirne'nin zeytinyağı çok meşhurdur biliyorsunuz. <gülüyor> ee, genç kadınlar Türkiye Güleş Şampiyonasına katılan Burdurlu güleşçi Aybüke Hanım e, bırakacak kimse bulamadığı için şampiyonaya 6 aylık bebeği Kuzey ile geldi. E, Aybüke Hanım e, müsabakada olduğu anlarda ise arkadaşları baktı bir değerli. Ee, babası nerede? Ben bir bağıracağım yani. Babası da başka yerde güleşiyor herhalde. Herhalde. Yani o da mı güleşçi? Zaten babadan bahsedilmemiş. Hanımefendi şey demiş. E, salondaki gürültüye rağmen e, çok güzel uyumaya alıştı. Kuzeyinde büyüyünce ne olmasını istiyorum? Güleşçi. Be Bravo. Tebrikler. Baba diyecek hali yoktu bu vefasızlıktan sonra. O yüzden. Allah Allah, hayırsız baba. İngiltere'de bir e, olaylar olaylar biliyorsunuz bugün Kraliçe 2. Elizabeth'in doğum, doğum günü. mü? mü? Evet. Aa, ay Kraliçem çok yaşa diyebileceğim en doğru gün mü? Hep beraber diyebiliriz Fahir. 1 2 3 Kraliçem çok, çok yaşa. 3 kere söylenir. Bir kere söyleyince temenniye girer. 3 kere söyleyip de bir ikinde senkron zayıftı ya Fahir. Evet. Devam tamam. etmek bir de, ne olarak şey söylüyoruz? Yaptım. Ya bunun İngilizcesi ne? God, God Save, save Queen, Queen işte. He, God Save Queen. Ya da Queen for President mesela eğer kafa karışıklığına <gülüyor> yol açacak. Yes falan. we can de Mesela öyle de diyebilirsin. Anladım tamam. Bir taraftan o bir taraftan da e, bir oyunun e, afişinin sansürlenmesi konuşuluyor İngiltere'de. İngiltere'de mi? Evet. Medeniyetin beşi İngiltere'de sansür mü? <gülüyor> tıs tıs tıs tıs. <gülüyor> Bunu gülümseme olarak yaptım yani böyle. Metinden okuyoruz diye bazı şeyler <gülüyor> bazen... Ya, abi ben onu ne bileyim metin. Bazen şey oluyor sevgili dinciler. İngiltere Prensi Charles'ın... Ne yapıyorsun? Biraz ya, Queen çalıyorum ben. Ha. Bağırmamız biraz zayıf olduğu için. İngiltere Prensi ee, Charles'ın yıllardır kavuşamadığı kral unvanını aldığı hayali bir gelecekte geçen Karl... Kral 3. Charles adlı oyunun Londra metrosuna asılan afişleri... Afişler? Sansürlenmiş. E tam bu Kim şey tarafı? ya... Kraliçeye baş kaldırma şeyi gibi algılanacak bir olay. Çünkü kraliçeye şey koşuyorsun. Ne koşuyorsun? Ne şey tahta ortak tahta, çıkarıyorsun. Tahta yani ortak yani. çıkarıyorsun. Charles kim ya? Yani afişte de bir şey var ama. Ha, apiş, Şimdi de zaten Prens şey Charles'ı e, böyle bir taçla görmeye kimse alışkın değil ya. Taş. Evet. Esprisinin yapılmadığı herhalde bir Bugüne şey bu. Bugüne kadar kaç tane yani Photoshop çıktığı ilk gün zaten bunu Prens Charles'a taç takmak için Photoshop programı çıkmıştır yani. Dıştık yani. Öyle Prens sözü zaten Taht değil bah dönemli lafı da onun yani. Doğru ya o laf onun değil mi? Baya aslında eski bir laf da o işte Yani tam da doğum gününe plan, Hiç yakışmayacak bir şey Bence doğum günü jesti olarak o afişler sansürlenmiş Ne yaptılar ki? Kraliçenin kafasını kesmiş elinde tutuyor Üçüncü Charles falan öyle bir şey mi yaptı? Yok kendi kendine Şimdi bir kere Charles'ın başında Taç var bir o ondan sonra ve ağzı bantlanmış bir şekilde tahtta oturuyor. Ağzını böyle çapraz bantla. Hmm, ama Prens, Prens Charles'ın Yani konuştuğu... gözleri olmasa hiç anlamazsın yani Prens Charles O Carlson. da şey var yani Prens Charles'ın birazcık e, şey konusu var. Yani böyle konuştuğu zaman özellikle çok fazla da alkol aldığın için şey Yani burada aile içi meseleleri şey yapmak istemiyorum ama konuşunca da abi hüfürlü mühfürlü konuşuyor diye. Ama İrlanda dipleri Skoçya dipleri. Hep yani, oralarda yok gayelerde hep varsa hep böyle kıyı köşe yerleri getiriyor tabii şey bozuldu hem aksanı bozuldu hem birazcık da konuşma kültüründe sıklıkla küfür geçiyor. yani Zaten e... öyle şey vardı ya. Ne? ne derler? Kekeme kral vardı ya. Evet, keşke hatta. kekeme olsaydı bu kadar küfürlü konuşacağını diyormuş. Yani. Kraliçenin şey var senin ama taş doğrusaydım diye lafı var. İlk oradan o yaptı mı onun ya? Tabii Hı -hı. kraliçenindir. Sen ne zannediyorsun? Rolling Stones oradan gelir. <gülüyor> Seni doğuracağıma taş doğursaydım. O, o oradan ya? Tabii bu da yani. İngiliz... Popüler kültürde pek çok şey... Benim bir arkadaşım var İngiliz dili ve edebiyatında okuyor. O anlattı bunları bana. Benim de bir arkadaşım var. İngiliz dili ve edebiyatında mı okuyor yoksa İngiliz filolojisinde mi okuyor? Değişik Çünkü ok. filoloji ile dil ve edebiyatı ayrı konular. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo tüm Sabahlar devam ediyor. Walk Walk'un sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Madem Walk Walk sunuyor biraz da bizi yedirsin diyorsanız dinleyicilerimize müjdemizi verelim hemen. Bugün şanslı bir kişi Walk walktan 2 kişilik yemek kazanacak. Etinden de sütünden de yeme şansı olduğunu hemen hatırlatalım. Zorlu bir yarışmamız var. Telefonumuz 210-30-30. Sorumuzu Twitter'dan sorduk bile. Bir de yayından söyleyelim. En son neyin cimriliğini yaptınız? Küçük hesaplar. Ne zaman zihninizde canlandı? Utanmadan, sıkılmadan paylaşabilirsiniz bizlerle. Herkes cimri olarak anılmaktan korkar ama cimriliği yaptığı anlar olur. Ben... Bazen içgüdüsel olarak yapıyor. Sonra neyin mücadelesini verdim diye belki kendine kızıyor ama yapılıyor Hı -hı. cimrilikler. Telefonumuz 210-30-30. Neyin cimriliğini yapıyorsunuz, yaptınız? Yapacaksınız, yapmalı mısınız? Yapmamalı Veya mı? Veya vazgeçemiyorsunuz. Örnek vereyim hemen ben de yani bu sabah ucundan döndüğüm e, hikaye. Ee, işte kahve alacaksın evet. belli miktar paranın ne kadar olduğunu da bilmiyorsun dışarıda o hepsi e, bir şekilde harc har etilmiş kahveler var ya birbiriyle evet. her cümerçe dilen <gülüyor> ee, işte o kahvelerin ne kadar olduğunu bilmiyorum fiyatının bir kağıt param da var bir de bir buçuk lira bozuk param var eğer onun tanesi elli kuruştan fazla olsaydı almayacaktım ve bu da böyle bir yanıma kar olarak gelecekti. kağıt parayı korumak kağıt, kağıt parayı, kağıt parayı korumak alın kanunu, kanunu. Vallahi billahi yani. Kağıt para da 5 lira yani. Koruduğun para da bari hani bir 50 lira 100 lirayı koru. 5 lirayla ama her şey bir 5 lirayı korumayan adam 200 lirayı nasıl koruyacak? Onda da doğru yani. Benim de yani... Hani şey ama ayrı. Böyle hani bozuk parayı harcamayayım diye... Daha doğrusu kağıt parayı harcamayayım diye bozuk para ya abanan böyle bir dünya var. O evet. konumuz ayrı ama cimrilik de ayrı bir konu yani. Benim cimriliğim... Yani şey gibi hissediyorum kendimi Yandan çaktı gibi hissediyorum ama Senin çok hikayen vardır diye tahmin ediyorum <gülüyor> Ege' Geçim içeride arkadaşımız yani. var Bağlı'ya Ne derler ee, Bu ABM'lerde balonlar var ya Hı -hı. Evet. Şimdi Ali'nin balon dönemi geçti Ama Selin'de başladı balon şeyi Evet ee, Çok sık gittiğimiz ABM'lerden Bir tanesinin alt katında Bir yer eşantiyon balon veriyor Bir dükkan ben de artık yeni şey olarak oraya o kata park edip eşantiyonu alıp AVM'de dolaşıyorum. Böylece balon kırızları cebimdeki balonlarla halle oluyor. Tamam. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçi tabii ki orada renkli işte ne bileyim mikili balonların yanında benim üstünde bir takım <gülüyor> firma <mutlak> yazan, firmaların <gülüyor> ismi yazan balonlarım zayıf duruyor ama çocuk zaten iki defa oynayıp atıyor bir tarafa. Çocuk, atıyor. evet. O da doğru ya. <gülüyor> o da yani işte bir adamın hareketi hemen meşrulaştırır. Benim en son e, biliyorsunuz bir Usta bize kalemler almıştı hı hı. ustamız. E, ben çok güzel onu kullanıyordum. Gayet böyle yazması falan da güzel hoş bir kalemdi. Hı. Taşıyordum. Onun e, şeyi bitti. İçi. İçi bitti. İçi bittikten sonra e, dedim ki şey ben bunun içini değiştiririm. Hı. Bu kalem bu onu değiştirinceye kadar bir kaleme yatırım yapmaya gerek yok. En son gittiğim zaman orada güzel kalemler vardı onlardan şey yaptık gerek yok ya ben bunu değiştireceğim zaten falan diye bir tane nispeten e, fiyatı daha uygun olan daha ucuz olan söyleyeyim hadi kaleme de ayıp olmaz herhalde ucuz olan kaleme ve kullanamadım abi olmadı Üç, bir, orası kırıldı burası Kaganlamam. yemşürdü bir şey oldu kalemsiz geziyoruz günaydın efendim. Merhaba günaydın biz Kimi de sabah sabah anılarımızı anlattık ee, size ben valla Yağız. Yağız Bey hoş geldiniz hoş bulduk sağ olun teşekkür ederim anlatır mısınız Yağız Bey ne iş yapıyorsunuz evet, ben akademisyenim ne kadar, akademisyenim. kadar güzel o zaman lütfen cimriliğinizi anlatır mısınız en son yaptığınız cimriliğiniz evet, peki <gülüyor> en son yaptığım cimriyün dün bir yerden çıkarken Valiye para verme konusunda böyle çok bir tereddüte kaldım aslında vermem gerekiyordu çünkü onun mesleğe gereği işte arabayı getirdi ama araba böyle çok yakında bir yerdeydi. <gülüyor> yani iki adımla yürüyebilirdik aslında. Muhakkak, göre. muhakkak. İşte cimrilik hikayesinin hep böyle bir şeyi var. Ya, Mazur yani, gelecek bir şeyi var. Bir, bir meşhur ulaştırma şey. tarafı var yani. <gülüyor> evet. Onu gördünüz. Ondan sonra işte ya ne yapsak versek mi, yürüsek mi, biz kendimiz mi gitsek falan. Böyle çok ikilemde kaldık. Sonra ama şey dedim tamam ya onun getirmesi gerekiyor Gal galiba bize bekledik sonra adam getirdi parayı verdik ama böyle bir rahatsız oldum yani. <gülüyor> kendinizden Aslında oradan ben alırdım ki diyerek. <gülüyor> rahatsız yani... olduğunuz şey kendinizden mi? Rahatsız oldunuz yoksa ulan yürüsek nereden baksan bir 5 da cebimizde kalıyordu mu? Ya önce kendimden rahatsız oldum çünkü bu davranışın etik olmadığını düşündüm çünkü verilen bir emek karşımı <gülüyor> <gülüyor> Bayağı sorgulamalara falan girmiyor. Valla hayata dair sorgulamalara. Ama cimrilik yapmamışsınız o, o sonuç olarak. Evet, Vermişsiniz, var. Vermişsiniz değil mi? Evet, verdim ama ikinci olarak da ya evet parayı vermeselik daha, galiba daha iyi olabilirdi. Ya sonra kendi cebimizde bir sonraki ya. hareketiniz için meşru zemini oluşturmuşsunuz. O zaman sizin bu anınızı pişmanlık başlığı altına yazın. Vale pişmanlı. Ee, vale pişmanlı, kesinlikle. Kaç, vale kaç para verdiniz Yaz Bey? Ee, galiba 4 ya da 5 lira falan. <gülüyor> 4 lira <gülüyor> 4 hikayesini bir alıyoruz. Bir de bozuk vermesiniz. Yani 5 lira verince genelde insanlar şey oluyor ya hani kağıt para vermenin de ayrı bir kendini iyi hissettirme hali var. Hani bozuk veriyorsunuz. Mesela bozuk 7 lira verseniz de kağıt 5 liranın yerinde tutmaz. Siz hepsini bozuk para mı verdiniz? Ee, kağıt para olarak verdim ama bozuk versenim galiba daha mutlu olabilirdim. Yani daha çok... Şey, elimden, elimden çıkıyor gibiydi. Hikayede Çatı boşluklar yolda. var. Bence e, bence abi. vermemiş. <gülüyor> bence yani, bence vermemesiniz ya Bence vermemiş. Hikayede boşlukla 4 lirayla 5, 5 lirayla, lirayla insan farkını hatırlamaz <gülüyor> 4, <mı>? 4 lira. Çat <gülüyor> 4, <evet>. 4 liramız <gülüyor> in de <tedavinde gülüyor> bulunmamaktadır. Ya da kalpazanlık <gülüyor> evet. başlığını alalım bilmiyorum yani. <gülüyor> Yaz Bey Teşekkürler teşekkür efendim. Teşekkür Görüşmek üzere. Sağ olun, teşekkürler. Mecralarda e, mecralarda kullanan, buluşuruz. Twitter'da bu ismi kullanan dinleyicimiz. Pazar kahvaltı tabağını iki kişi doyarız doyarız diye tek tabak söyledik. Doyamadık poğaçalara dayandık demiş. <Gülüyor> Doymadım doyamadım. Tebrik ediyoruz. O da ama doğru. Bu yanlış hesaplılık. Evet. Yani hesaplı yanlış hesaplı Olma dedi. diye bir şey var ya. Hesapsızlık. Bunun hesaplı olmayı yanlış hesaplarla yürütmeye çalışmanın sonuçlarından. <gülüyor> şey. Biz bunu iki kişi yesek duyarız ki diyerek düşünen. Cimriliğin en kötü tarafı işte böyle insanın içinde bir yanma hissi oluyor. Onun, onunla mücadele ediyorsun. Yoksa verirsin yani şimdi Yağız Bey 5 lira verir, 10 lira da verir. Ama o yanma hissi bir kere ortaya çıkınca dayanamıyor. Günaydın efendim. var merhabalar. Cimrili Merhaba. Güneşliyorsan efendim. Dicli Hanım Dicli Hanım buyurun dinliyor size Şimdi benim hikayem çok biraz değişik. Kredi kartımla ilgili bir sorun olmuştu geçtiğimiz haftalarda. Kredi kartımız kaldım. Tek kart kullanıyorum. Evet. Onun için her şeyi peşin olarak harcamam gerekti. Ve benzin alırken o toplu parayı vermek bana çok dokundu. <gülüyor> almak zorunda kaldım. Yani ama kesmediniz. Mesela depoyu fulliyordunuz eskiden Dicle Hanım. 100 liralık mı aldınız mesela? Evet, evet. Aynen öyle biraz. Yarısını falan almam gerekti. Hatta düşündüm onu da böyle şey. 50 liralık. 70 liralık mı diye düşündüm. Ama o da benden çıkacağı için vermek zorunda kaldım. Ne kadarlık aldınız? 100 liralık aldım. 100 liralık, <gülüyor> 100 liralık aldınız. Peki çok teşekkür ediyoruz. Benzin sıkıntısı ben diye kaydettik Dijital size. Burada cimrilik de aslında kendi içinde bir mücadele. Kimseye karşı değil aslında Beter düşününce. Daha da zoru belki de çok kişi Yani için. hani kredi kartı olunca daha rahat harcama yapılıyormuş. Onu fark ettim. Kredi kartı olmayınca daha da düşünülüyor. Markete bile gittiğinizde öyle alsam mı, almasam mı, ne yapsam falan şeklinde kendinize de yani. O içteki yani. yanma hissi harlanıyor tabii kart olmadığı zaman. <gülüyor> çok sağ olun efendim. iyi günler. Güle güle. Rüya Hanım demiş ki yemek söylerken kampanyalı menüyü seçmemişiz diye arayıp tekrar iptal ettik. Kampanyalı olandan yeniden sipariş verdik demiş. İşte cimriliğin dayanılmaz hafifli. İşte en güzeli var. Fark, Ama bu şey de var. Fark 4 TL. Rüyam <gülüyor> <gülüyor> Rüya Hanım söylemiş Elmayra aldığım bir hediyenin cimriliğini yaptım Galiba birazcık az sevdiğim birisiydi demiş Zarardan kar gibi hissettim diyerek Bu başka bir şey ama cimrilik değil galiba Cimrilik bildin yani az sevmek Cimrilik be. mi? E tabi cimrilik e, Az sevdiği adam Az sev, az adam. sev de Sa şey de bilir orada yani Hiç almıyorum falan daha mı? Daha şey yok yok Daha asil şey olsun diye ikisi utansın En pahalısına hediyeyi aldım da kendisi utansın bir Günaydın evet. efendim Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Anılcan ben. Anıl Bey, hoş Anılcan var mı diyelim var. Anıl mı diyelim ne diyelim? Anıl diyelim. Anıl, Anıl diyelim. Peki Anıl Bey hoş geldiniz. Cimri Anıl demeyelim de ne dersek diyelim. Buyurun Anıl Bey. Aynen öyle. Dinliyoruz. Bundan birkaç sene önce Ankara'ya geldiğimiz zaman böyle fiyatı normalden biraz yüksek olan bir restorana gitmek istedik. Evet ee, o nasıl e, bir istektir ya fiyatı normalden yüksek olan bir restorana gidek mi diyemeyi arkadaşlarla bir araya geldiniz. Nereden geldiniz yani, Ankara'ya? Adana'dan. Adana. Adana'dan. Adana. Adana'dan. Adana'dan. Yalnız Adana'dan. Adana'dan normalde. Adana'da gelirdiğince... hiç ucuz bir yer değil vallahi evet. Biz de Adana'da çok şey olduk. 3 tane kebap yedirip bize vallahi şey olduk yani. O zaman <gülüyor> çoluğumuz çocuğumuz da yok, çoluğumuzun çocuğumuzun gelecekteki fakalarını bıraktık yani. Vallahi biz bir 10 kişi gitmeye karar verdik ve giderken de aramızda aynen şöyle bir diyalog geçti ya işte, yarımızda çok zayıflar da var <gülüyor> aslında biz gideriz 10 kişi gideriz, 5 kişilik söyleriz salataydı ekmekti Vallahi biz buradan bir şekilde arkası çıkarız diye düşündük Evet Gidip çok büyük bir hayat kırıklığıyla ayrılmışlığımız var yani Yani çok para ödeyerek bir de aç mı kalktınız? Ee, yok normal para ama beklediğimizden çok daha düşüktü porsiyonlar. O yüzden hiç öyle 10 e, kişiye 5 kişilik e, yemek söylenecek yer değilmiş onu. Fark. <gülüyor> şimdi şey mi yaptınız yani 10 kişi gidip 5 kişi yemek yediniz ve Ama anı, anı beyler şey diye düşünüyorlarmış hani fiyat e, farkı olan restoranı bolların porsiyonu büyük olduğu için fiyat farkı ondan zaten yani ben de öyle düşünüyorduk maalesef. Ben şeyi anlamaya çalışıyorum yani o 5 kişiyi normal bir restorana gitseydiniz zayıf olanları çağırmayacaktınız da. Bu pahalı restorana gittiğiniz için mi <gülüyor> zayıf olanları çağırdınız ve cimrilik buradan mı yürüdü? Yani aramızda madem zayıf olanlar da var herkes öyle tam porsiyon yemek durumundu değil. Yarım çay yarım çay yeriz mantığıyla. bir Öyle bir baktıklı bulundu. Şimdi, şimdi, şimdi falan taşlar falan. yerine oturdu <gülüyor> tamam. Porsiyon hesabı hatası diye kaydettik. Anıl Bey çok teşekkür Aynen, ediyoruz. Teşekkür Görüşmek teşekkür üzere. Hoşçakalın. Nasıl yazacağız bunu? Beş zayıf. Beş şişman yaz. Beş normal İştahlı. ama hepsi Normal diye. Yani iştahlı mı normal mi onu kırıklığı. Yani ben bunu şeyden de anlıyorum. Bürgeyle ile beraber açık büfeye gittiğimizde onun açığını kapatmak zorunda kalıyorum. Ben insanlıktan çıkıyorum. Yani iki tane domates alıp açık büfenin e, limitlerine bile. bile yaklaşmadıktan sonra onun açığını da ben kapatmak zorunda kalıyorum. İşte Böyle bir çok acı bir şey. Aramızdaki yani. en şimdi sen onda bak. En, Ziyan, Ziyan sofralarını anlarsana. Mi? Hem midem yanıyor hem şey oluyor falan. Ana senin sürekli miden yanıyor zaten. Sen bu şey yüzünden ben sana söyleyeyim. Ben ziyan olmasın diye 4 gün üst üste ekşili köfte yedim ya kahvaltıda böyle bir şey de var yani mücadele de var Bu Adam nelerle mücadele ediyor biz de bakıyoruz burada niye gelemedi diyoruz e, adam 4, gün, köfte e 4 gün ekşili köfteyi yiyen adam yayına gelebilir mi gelemez Günaydın efendim Günaydın Kimle görüşüyoruz efendim Eray Yılmaz. Eray Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Bir pişmanlık içindesiniz galiba Eray Bey. Ya çok çok pişman. Anlatsam mı, anlatmasam Çünkü... mı gibi bir şey var sesinizde. Ya yok, ben bir şey kazanamayacağım sayenizde. Niye? Çünkü ben şey de aradım sizi. Ee, bu kraliçeyi konuşurken parantez içini söylemediniz. Onu öğrenmek için aradım. Kimse Hı. açmadı. Aa. Vallahi sana bu şeye gelince yemek e, olayına gelince dedim ki bir cimrilik yapayım bir telefon açayım ikisini birden halledeyim. Heh, Fakat susun. geri aramayla bu cimrilik öldü. Yani ne yapacağım bilemiyorum. <gülüyor> i̇ki, i̇ki kere aratmış olduk sizi Kaç yaşındaymış kardeşin? Onu da öğrenelim herhalde. Vallahi öğrenelim. İşte biz de onu soruyoruz kaç yaşındır diye. Ha, siz de onu sormaya mı aradınız? Ben de söyleyeceksiniz. E tabii canım. Ya ben niye söyleyeyim? <gülüyor> ben diyorum ki unuttunuz. Bence 88 80, 88, 88 diyelim ya Oktay. 88-89 yani. takip mesafesinde. 82 falan olabilir. 82 olamaz Oktay. Eray Bey çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Ama Dur bir dakika Yarın cimrilik hikayesi var. Yani kesin, kesin sonuç alamadım. En son 200 yaşına geldiğini söylemiştiniz. Yuvarlak, Yuvarlak hesap. Canım, i Yuvarlak hesap 88 88'i 200'e tamamladık. Sağol Afiyet efendim, olsun görüşmek görüşme üzere güzel, hoşçakalın Reklama girmeden Sağol önce olacağım, son durak Son durak olsun mu? Hadi olsun olsun hadi. bir tane Yok olmasın. olmasın hemen girsin işte reklam son durak olsun Dinleyicilerimiz çok şey Reklam kuşaklarına saygılı aramıyorlar reklam gelince Modern Sabahlar, Modern sabahlar. Modern sabahlar. Indi'yle radyonuzdaydı Fransızlar 30 senede bir dünyaca popüler bir şarkı çıkarıyorlar. Bu içinde bulunduğumuz 30 senenin şarkısı da bu şarkı oldu. Tebrik ediyoruz kendisine. Bu nasıl okunuyor? Dans, dans, dans, dans, dans, dans, dans diye okunuyor. <gülüyor> o bildiğim dans anlamındaki Aha, dans. Evet. Dance, yani dance, affedersin dance. 30 yıl önce şey esprisi vardı. Dance, dance, dance diye. Ona... Bunu, onu yaptılar işte. <gülüyor> Allah tekrar Allah tekrar ya yaptılar. Ya. Aynı espriyi tekrar Aynı te espriyi valla tekrar yapmış konumuna getirdiler. Var mı dinleyicilerimizin cimrilik hikayeleri yoksa hepsi e, yani bizden kaynaklı şeyler mi var? Yani var. Biz, canım, biz, var. Ne, biz ne? Şu anda bizden sormuş da olabilir. Hani güç yani. hesapların adamlarını dinliyoruz diye ama e, ne yapalım yani. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Emre ben. Emre Bey buyurun dinliyoruz. ki tam böyle bir cimrilik hikayesine giriyorum bilmiyorum ama bu hani markette iki tane ürünü birbirine bağlıyorlar ya. Hı hı. Ne streçlenmiş halde evet. İşte onu benim için yapıyorlar diye tahmin ediyorum bu e, bildiğiniz hesaplı adam aslında bu cimriliğe 5 tane bağlasa ama onu da alacaksınız demek ki. Neyi yani aldınız çok, en son alakasız olarak? İşte şöyle bir hikayem var. Bu e, marka da vermeyelim. Bu çikolatalı ekmeğe sürülen şeyler var ya. Evet. evet. İşte onlardan iki taneyi bağlamışlar büyük boylarını. İşte o benim çok sevdiğim bir şey dediğim maalesef. Ama... Yanlarına bir tane mutfak terazisi koymuşlar. <gülüyor> mutfak terazisi mi? Normal terazi evet, koysalar o... anlayacak mı Mutfak terazisi e ya onunla, işte o da, onunla o da beraber onunla beraber başka şeylere dikkat etmeniz ha. lazım diye veriyorlar Aynen sonuçta kalorili bir <gülüyor> şey ya mutfak terazisini hiç kullanmıyorum ama o iki tane şeyi bağlamışlar yanlarına da terazi koymuşlar böyle bir elim ayağımı oynadı hemen aldım onu ben yani, yani siz o zaman o ekmeğe sürülen şeyi sevmiyorsunuz ama biz böyle bağlamam bondic gördüğünüz zaman duramıyorsunuz öyle tabii işte şey. Yonik tarafı da şu mutfak terazisi işime yaramıyor. Bu iki tane ürün hem de büyük boy onları çok sevmiyorum. Bir de tabii onları hızlı satmak için son kullanma tarihi yakın ürünler koymuşlar. Ha tabii öyle bir şey de var doğru. Şimdi onların, hızlıca yiyip onların tartılmazsanız tamamen anlamsız bir alışveriş olacak. Kesinlikle. Onların tarihleri geçti. Sonra o zaten annem bir kere bir şey için kullandı o da bozuldu. Yani... Güzel bir anı olarak kalsın. Bu da size en güzel anı olmuş ya Emre da... Bey çok teşekkürler efendim görüşmek Gerçekten. üzere Bağlamaya dayanamam diye ben kaydettim Evet yani. canım yani o biraz da şeymiş Yani Ucunlar Emre Bey Birbirine bağlanınca duramıyorsun Aslında biliyor yani son kullanma tarihlerine falan da bakıyor Emre Bey ama işte Dayana... dayanamamak o Son vazgeç. kertede insan öyle bir şey ki Öyle bir zaaflarının esiri oluyor ki Bu bana terazi değil şey, levye bağlasalar onu gene alacak yani Meral Hanım demiş ki kendime biraz pahalı bir şey Alınca suçluluk hissedip onu mutlaka başka Başkasına hediye diyorum demiş. Bu ayrı bir sorunmuş ya. Hakikaten. Bu Kendime cimriyim demiş. Orada. Bence bir sabah şey yapalım. Ayrı sorunlar. <gülüyor> Hepimizin ayrı sorunları var ya. Toplu taşımda <gülüyor> ikinci aktarma, üçüncü aktarmadan yararlanmak en sevdiğim cimriliğim demiş Gül Hanım. Günaydın efendim. Günaydın nasılsınız? Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz? Arda ben. Arda, Arda, Arda Bey. Güzdar. Buyurun dinliyor sizi Valla çok çok yeni bir cimriliğim var ee, Şimdi hafta sonu e, Hadi bir tatil yapayım dedim Kaçtım bir yerlere gittim ee, Böyle e, işte kış ortası günü birlikte olunca e, Uçak biletlerine gayet böyle şey yapıyorum İşte inceleyip sık dokuyorum falan Bugün de işte toplantılar falan var yani Dönüşü de ayarlayayım diye erken döneyim Neyse işte böyle İstanbul Ankara uçuşu var saat 11.30 Bir de 1.20 uçuşu var ama 1.20 uçuşu diğerine göre felaket ucuz Hı hı Dedim, hadi 1, Gecenin yalıyor. köründe olduğu için, evet. Aynen öyle. E, neyse gittim havaalanına Tabii inanılmaz yorgunluk. Ben uyuyakalmışım Ondan sonra bir 23'ünü e, kaçırdım. Havalandı olmanıza mi? rağmen uyuyup evet, kaçırdınız. Evet evet. Havalarında. E, ondan sonra koş koş koş işte. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? İşte sabah toplantı var. Nasıl gideceğiz? Sabah altı ona e, bilet almam gerekiyormuş. E, Biraz da pahalı o Tabii tabii yani yaptığım tasarrufun iki katı kadarını şey olarak verdim. Ee, yeni bilet olarak. Otel e, masrafınız olsaydı bulurdu. ondan yırtmış olacaktınız ama öyle bir şey de yok. Evet. Giderken olmuş. Evet, evet, evet, <gülüyor> yani giderken, evet, uyu... yani... giderken uyuyakalmak ne demek ama yani Arda Bey siz de... Ya işte... Ya, uyumuşsun yani o havaalanında uyumuşsun. Şey ya. Ne ya o, de benim de, o benim de en büyük korkum. <gülüyor> ben de o tip biletleri alıyorum. 3 40 diye bir şey gördüğün zaman <gülüyor> tabii ya gün zaten havaalanında oyalanırsın falan diye alıyorsun Neyle? sonra Neyle havaalanında yediğin içtiğinle zaten dengeleniyor bir şekilde öyle bir durum bir de, de şöyle bir şey var şimdi daha önceden çok yaptığım işte sürekli seyahat iş için seyahat ettiğimde yapıyorum böyle çok ucuz bir bilet oluyor ondan sonra gidip ya benim işim çok erken bitti de işte yer varsa bir değiştirebilir miyiz falan diye böyle bir sevimlilikle e, erkene çekmeye çalışıyorum ama bu sefer şey hesap edememişim gün değişiyor Gün değişimde çekemedilerdi bileti. Ha. Ben böyle bekleme zorunda kaldım orada. Ee, böyle cimrilik yapayım derken baya baya kötü oluyor. Ucuz bilet hadisesi diye kaydettik. Evet, Çok teşekkür ederim. Tarihe Aa, ucuz, ucuz bilet vakası olarak geçtiniz. Teşekkürler Arda Bey. Hoşçakalın. C sınıfı şey, bilet. <gülüyor> <gülüyor> Hava yollarından. Bu arada kraliçe 88 yaşındaymış. Bugün 89'dan gün aldı. Ee, gün aldı. Ha, Oktay, Zeynep Hanım ve Gizem Hanım'a teşekkür ederim. Ben onu İyi neyle aldım. hesap ettiğimi söyleyeyim mi? Annemle aralarında iki yaş falan var, ondan ben sürekli olarak oradan net net gidiyorum yani. Ondan da çok seviyorum ya yaşlı yaşlar ya. Annem 86, kraliçe 88. Oh süper. Allah ne güzel. Pahalı oluyor diye misafirlerimi branşa götürmedim, eve kahvaltıya çağırdım demiş Tutkanım. <gülüyor> yani orada bir tabağı veriyoruz. 5 kilo peynir alırım, hem de ne kadar yiyebilirler ki bir hafta daha idare ederim diye düşünmüştüm mantıklı. Ee, Lavali yokuşu. Ha, Başkasının kredi ile hesap ödemek cimriliğe girer mi demiş? <gülüyor> Valla cimriliğe girmez de şeye girer o. E, adli vakaya girer ya. O ne, da onu yapmış zaten. <gülüyor> nitelikli dolandırıcılığa girer. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben Çiğdem. Çiğdem Hanım sesinizden hiç böyle cimrilik gibi küçük hesaplara tenezzül etmeyecek bir havanız Asil var. Asil bir hanımefendinin sesi var. <gülüyor> Hiç emin olmayın, hiç emin olmayın. <gülüyor> Bilakis küçük hesapların prensesiyim. Buyurun, Şu anda diyorsun. bir hızırlık kokusu aldım ben zaten. Evet. Hiç emin olmayın derken Çiğdem'im. <gülüyor> Aslında küçük hesapların değil, baya büyük hesapların şeyindeyim. İşte şimdi, bir cimrinin en büyük evet. itirafıdır bu efendim, buyurun. <gülüyor> şöyle ki ben dağcılık sporuyla uğraşıyorum. Dağcılık ee, sporuyla uğraşıyorsunuz evet. diye doğru anladık evet. değil mi? Çünkü gözler evet. bir anda döndü. Şimdi sesiniz de dağcılık şeyi, mefhumu bir araya getiremedik. Şimdi getirdik. Buyurun devam edin. Buyurun. Ee, gör, görüntü olarak da 150 santim bir tipim düşünün artık. Yani bir de görseniz ne düşünürsünüz. Hı hı. Ne kadar güzel işte. <gülüyor> dağların hınzırı diye geçer. Çıkışta hı. zor. inişte yuvarlanarak. <gülüyor> Hoppa! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kesinlikle. Kesinlikle. Çok eğlendiğimiz zamanlar oluyor. Dağlar Şimdi bir de da bedava olduğu için o da büyük bir avantaj size değil mi? Evet. Allah'ın <gülüyor> dağ kardeşim diye gidiyorsunuz olması bedava ama gelin görün ki bir de bunun malzeme parası var. Hmm. Ve bu malzemeler o kadar pahalı ki ve bir de kaya tırmanışı kısmına da e, gönül sardıysanız artık vereceğiniz paranın haddi hesabı yok. Ben çok uzun zaman böyle şey yaptım ödünç malzemelerle gittim. Kankası, kramponu vesairesi. Baktım hiç malzemeyi tamamıyla tamamlayabilecek pozisyonda değilim. Bu sefer girdim iddiaları, ladetleri malzeme üzerinden yapmaya başladım. Hmm. Mesela hafta sonu işte Fenerbahçe maçına iddiaya giriyorsunuz ee, malzeme üstüne ip ipine girelim ya, mi? mi? gibi. Mesela kazmasına girdim Bilades'te kazma e, iddiasına girdim. Ve Kazam... peşine de düşüyorsunuzdur anladım kadar biz de. Çünkü aramızda evet. pek çok iddiaya girip e, birbirimize kaybettiğimiz tonlarca şey var. Ama hiç evet. peşine düşmediğimiz. Hiç peşine zaten... Düşmediğimiz de iyi oluyor. Yani peşine Tabii, düşsek yani. o ayrı bir kaybım <gülüyor> Siz kaybı düşüyor musunuz iki peşine? Tabii ki düşüyorum. Bir kazmanın fiyatı 300-400 lira. Nasıl düşmem arkadaşlar. Yani, Normal böyle çapayla da... idare edilemiyor mu? İlla o havalılardan mı aldık? Yani bulustan İstanbul'dan <gülüyor> bir şey alsak böyle onun hani Olmaz mı? Aynı şey tutmaz Olabilir. mı? Yoksa dağcılıkta Olabilir. malzeme, malzeme, malzeme diye bir kesinlikle, üçleme var mı? Kesinlikle malzeme, malzeme, malzeme. Çünkü o yoksa hayatınız çok büyük bir ve boyunuza, boyunuz ölçülerinde bile dahi e, malzemelerin çeşitleri ayrılıyor. Kişiye özel Şimdi malzemeniz biz... olması lazım. Yani gidip böyle bir 80'lik sırım gibi arkadaşınızın malzemesiyle e, dağcılık yapmaya kalkmıyorsunuz. Evet. O zaman evet. dağlar cimrisi çiğdem diye kaydettik biz buraya. Çok teşekkürler efendim. Kazandınız mı hiç çiğdem Hanım, ben onu merak ettim. Kazandınız efendim? mı? Kazandınız mı hiç tabii bu ladesi? Tabii tabii tabii. Mesela geçen bir tane kazma kazandım. Bir tane manevizm topu kazandım. Ayakkabı kazanıyorum Magnesium yani. Magnezyum topu ne Magnesium kadar güzel. Magnezyum topu, kazmalar, renkli bir hayatın en güzel göstergesi. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek Hoş üzere. Ederim. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern, Abi çok tatlı şarkı bu ya. Mind Ama kesiyoruz find sevgili dinleyiciler. Yani böyle bu işte. böyle bir takım şeyleri biz de böyle söylersek çok sevimli olabilir diye düşünenler yanılıyorsunuz. Hiç de o kadar sevimli olmuyor. Şarkı bile olsa çekilmiyor. Evet biraz da Twitter'a dönelim. Neler ne cimrilikler sevgili Oktay Demirci. Pek çok, pek çok cimrilik geldi dinleyicilerimizden. Ee, Burak Bey'in cimriliğiyle kapatalım. Ee, şöyle demiş Japonlardan geri kalmazlar deyip. Kore malı lastik almıştım demiş. Ee, o da sonuçta çekik gözlü diye mi düşündü? Gerçi param ona yetmişti. Zoraki cimrilik diyerek not edebilirsiniz demiş. Burak Bey her şeyi not ettiğimizi bilen bir dinleyicimiz. Hemen not ediyoruz. Yani çakma ürün konusunu daha önce e, galiba TRT'de mi uzun uzun konuşmuştuk? Ankara, evet. Ankara, Ankara Radyosunda uzun uzun konuşmuştuk. Ben çakma ürün denen şeyi keşfettiğimde... Muadil anlamında mı çakma ürün? Çakma. Sahte. Yani hayır mesela böyle ilaçlarda da var ya. aynı. Ay, yani daha uygun fiyatlısı değil Yok. bahsettiğimiz. Bildiğimiz şeyin e, nasıl diyeyim tamam, lisanssız üretilmiş. Tamam anladım. Kalite şey Daha doğrusu markalı olan ürünün bir harfini değiştirip yan üretimde bir şey gibi. Benim sevdiğim harfi de değiştirmeden tamamen kaçak. Hmm. Original Turkish Imitations diyorsun yani. yani. Onu yani. gördüğümde ben böyle şey olmuştum. E bu çok güzel bir fikir çünkü hmm. diğeri 100 lirayken bu sadece 20 lira. Diyerek üstüne atlamıştım bugün pek çok ürünüm çakma ve ee, benden başka kimse bilmiyor diye bir düşünceyle dolaşıyorum ve bunun meraklısı görür görmez anlıyormuş. Meraklısı değil bu işte de yani meraklı dediğin işten anlayan insan hemen anlaşılıyor senin, zaten. Senin ulaşmak istediğin adam demek ki meraklısı değil. Yani çakmanın da kalitesi evet. var. Ben onu da söyleyeyim dinleyicilerimize çakma, madem çakma alıyorsun orada ucuza kaçma. Ya orada en kalitede... pahalı çakmayı al ki Bari biraz şey olsun yani Kaçacak yerin olsun Diyelim Cemre dinleyeceğim bu çok kolay itiraf edilecek bir şey değil Hakikaten de e, bize Gerçekleri söyleyen e, Eminim şu anda telefonunun başında kıvranan Söylesem mi yok öğrenmesinler Falan diye düşünenler vardır En acısını da biz söyleyelim Öğrendiler bile Yani siz gizlediğinizi zannettiğiniz şeyi O kadar net dışa vuruyorsunuz ki Aslında Mesela işte bahşiş bırakıyor çok olur falan filan diye birisi görüyor onu. Ve kaydediliyor bunlar. Evet bunların hepsi kaydediliyor. Yani en kötü yani bahşiş alacak insanlar tarafından görülüyor, ve, görülüyor kaydediliyor. ve kaydediliyor. O zaman isterseniz günün talihlisini yani Walk and Walk'tan yemeği beleşe getireni açıklayalım. Neşe içinde. Neşe içerisinde. Oktay Bey. Hemen e, döndürüyorum küreyi. Küreği. Küre, abi küreği geldi mi? Kazma kürek ne bulursan döndür. Her şeyi döndürelim yani bütün... <gülüyor> küre küre kürek değil ha yani. ne küre. bileyim abi saçma ne sapan gerek, şeylerle to, doldurduk stüdyoyu hiç bakmıyorsunuz ki ne gelmiş bu, ne bu nasıl seçeceğiz ne yapacağız hiç meraklı değilsiniz hazır kürek abi. adam ya küre diyorsun kürek diyor ha atmıyor muyduk bir tane şans deneyi kesin diye bir şey almadık o geçen seneydi abi o, o geçen sene denemeler. şey oldu küre geldi kürek gitti küre geldi cık cık cık. o senin dedin elek sistemi ha işte tamam onda kürekle mı ben o zannediyiz hani küreyi döndüre döndüre atıyorduk ya onda da Tamam canım siz Benim de bir kaç birbirinize tane, kavga etmeyin canım. Ayakkabının içinden kaç tane isimler çıktı o kürek sistemi? E, tamam e, o o hepimiz <gülüyor> hepimizin ayakkabılarını getirdik. Sonuçta Sadece senin ayakkabıların değil. Sonuçta biz yayıncıyız. Nedir? Yayıncılığın temel prensibi yayın ayakkabılarına. Kendi ayakkabılarına geleceksin. Bitti gitti. Evet küre bu arada dönüyor sevgili dinleyiciler. Evet şu anda topumuz düştü. Topu açıyorum. Ver istersen bana. Al abi. Ver. Tut. Ver mi tamam. Al. Ee, abi bunu da ezmiş. Ecish Rıda, rıda. Aha Arda Bey. Rıda diyor. Ha, Rıda diye çıktı. Ha, Rıda Arda. Benim Arda kayıtlarıma Bey. göre ucuz bilet Arda Bey. Evet, ucuz bilet Arda Bey. Hatta şöyle geçiyor. Uyumuzsun. E, uyumuşum, Havaalanında Uy uyumuşsun Uyumuz kalmışsın. Evet. Ee, Arda Bey e büyük geçmiş olsun. Ee, demek ki bünyesinin biraz istirahata ihtiyacı var. Ee, bünyesinin aynı zamanda da belki oradan bir telafi olacak. Sizin yemeğine ihtiyacı olacak. Yani, bedavaya güzel, gelecek bir yemeğe ihtiyacı olur. olacak. Hatta bugün böyle bir tatlı yağmurda yağarsa karnı tok, Sırtı dışarıda pek. yağmurlu bir kenarda tatlı tatlı uyusun. Tebrik ediyoruz Arda Bey'i. Yarın sabah yeniden buluşacağız sevgili dinleyiciler. Güzel geçsin haftanız. Hoşçakalın.